Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Yeni bir araştırma elektrikli araçlara geçişin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Endüstri, sivil toplum ve kent yönetimlerini kapsayan 45'i aşkın kuruluşun temsil ettiği Elektrikli Ulaşım Platformu yani Platform for Electromobility kamuoyu ile paylaştığı raporunda elektrikli araçlara geçişi değerlendiriyor. Avrupa genelinde yeni otomobil satın alan 14 bin insanla gerçekleştirilen algı araştırması halkın elektrikli araçlara hazır olduğunu gösteriyor. Yayınlanan araştırma 2025 yılına kadar elektrikli araçların Avrupa'da en çok talep edilen ulaşım biçimi olacağını gösteriyor. Halkın tercihlerinde önemli değişiklik olduğunu kaydeden araştırma katılımcıların 3'te 2'sinin günümüzde bir elektrikli araca sahip olduğunu ya da satın almayı düşündüğünü ortaya koyuyor. Satın alma kararında en önemli etkinin ilk maliyet olduğu görülüyor. Raporda aynı zamanda elektrikli araçların fiyat paritesi içten yanmalı motorla çalışan araçlara ulaştığında piyasanın hızla elektrikli araçlar lehine evrileceği belirtilmiş. Bu bulgular Avrupa'daki otomobiller ve kamyonetleri kapsayan karbondioksit standartlarına ilişkin yeni düzenlemelerin önemini doğruluyor yeni binek otomobillerin ve minibüslerin saldığı karbondioksit emisyonlarına yönelik hazırlanan ve önemli değişiklikler öngören bu yeni düzenlemenin elektrikli araçların piyasadaki alımını desteklemesi öngörülüyor. Elektrikli ulaşım platformu, revize edilen mevzuatın önemli ölçüde iddialı hedefler koyması ve talebi karşılamak üzere geçici hedefler belirlemesi gerektiğini belirtiyor. Çalışma, insanların elektrikli araçları e-yakıtlarla çalışanlara kıyasla tahmin junior gösteriyor. E yakıtların maliyetine ilişkin iyimser senaryolarda dahi bu yakıtların piyasaya sürülmesi halinde araçların kullanım maliyeti artıyor. Bu durum yeni otomobil alıcılarının elektrikli araçlara geçmesi için teşvik sağlayacağı öngörülüyor. Yeni çek hükümetinin yayınlanan politika programında ülkenin nükleer ve yenilenebilir kaynaklara olan bağımlılığı arttırılırken 2033 yılına kadar enerji üretiminde kömürü aşamalı olarak kaldırmayı hedeflediği belirtildi. Kömürle çalışan elektrik santralleri, şu anda Çek Cumhuriyeti'nin toplam elektrik üretiminin neredeyse %50'sini üretiyor. Muhafazakar Başbakan Petr Fiala, liderliğindeki hükümet, 2033 yılına kadar kömürün aşamalı olarak kaldırılmasını mümkün kılmak için, kömür bölgelerinin enerji dönüşümü ve gelişimi için uygun koşulları yaratacağız, dedi. Europe Beyond Coal'dan Mahi Sideridu, Çek hükümeti iklim biliminin bize Avrupa ülkelerinin kömürü 2030 yılına kadar aşamalı olarak bırakması gerektiğini söylediğini çok iyi biliyor. Bu yüzden plan hızlandırılmalı dedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sözen, daha çok okyanus semalarında bulunan ve kıyılarda daha nadir görülen korsan martı olarak bilinen Stercorarius parasiticus türü martıyı Kilimli açıklarında görüntüledi. Öğrencisiyle birlikte doktora tezi için Yunus gözlemi yapmak üzere tekneyle Zonguldak Kilimli ilçesinden denize açılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen balık avlamak yerine diğer martıların avladığı balıkları alması nedeniyle kuş bilimciler tarafından korsan martı olarak adlandırılan türün kıyılarda nadir olarak görüldüğü biliniyor. Martı'nın fotoğrafını çeken Profesör Doktor Sözen, Stercorarius parasiticus Türkiye'deki 21 Martı türünden biri ve oldukça nadir. Yunus gözlemi amacıyla denize açıldık. Zonguldak kilimli açıklarında bir sürprizle karşılaştık. Türün peşinde olan arkadaşlara duyurulur diye kuş gözlemcilerine seslendi kendisi. Gezegenimizde okyanus sıcaklıkları gittikçe artıyor. Yeni araştırmaya göre geçen yıl tarihteki en yüksek okyanus sıcaklıkları kaydedildi. Rekor üst üste 6. kez kırılmış oldu. Bilim insanları okyanuslarımızın ısınmasının temel nedeni olarak insan kaynaklı iklim krizine işaret ediyor. Ve aslında küresel ısınmayı bu basitçe temsil ediyor. Atmosferin sıcaklığı da keskin bir şekilde yükselirken okyanusların ısınmasıyla karşılaştırıldığında tek tek yılların rekor kırma olasılığı daha düşük. Geçen yıl Pasifik'teki suları soğutan periyodik bir iklim özelliği olan Ve devam eden Lanina etkinliğine rağmen dünyadaki tüm okyanusların ilk 2000 metre derinliği için bir ısı rekoru görüldü. 2021 rekoru 1955'e kadar uzanan bir dizi modern rekoru geride bıraktı. Okyanuslar için en sıcak ikinci yıl 2020'de en sıcak üçüncü yıl ise 2019'du. Colorado'daki Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi'nde iklim bilimcisi, ve Atmosfer Bilimlerinde Gelişmeler adlı dergide yayınlanan araştırmasıyla Kevin Trentbert, okyanus ısı içeriği küresel boyutta durmaksızın artıyor ve bu insan kaynaklı iklim değişikliğinin birinci göstergesi dedi. Okyanuslar ısınırken iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankalın. kalın. Gezegenin Geleceği